Evde, mutfakta ve diğer yaşam alanlarımızda işte bazen karınca görüyoruz veya haşerattan başka farklı böcekleri görüyoruz. Bunları öldürmekte herhangi bir günah var mıdır? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh e, Tabii ki havaların ısınmasıyla birlikte e, genelde kapı pencereler açık. Hı hı. Dolayısıyla bizim dışımızdaki diğer varlıklar da kendilerine bir sığınak arıyorlar. Sinek, sivrisinek, işte hamam böceği vesaire, buna benzer şeyler yahut başka haşereler bizim mekanımızı ortak kullanmak istiyor. Tabii rahat rahat kullansalar, bize zarar vermeseler problem yok ama sivrisinek tabii vücudumuzdan biraz kan almak vesaire gibi görevi icra ediyor. Onun bir görevi var. Aslında sinekler kendisine verilen görevleri icra ediyorlar. Ama bu arada tabii insanlar bunların davranışlarına karşı tahammül gösteremiyorlar. Bilhassa kadınlar bu konuda çok hassas oluyorlar. Evet. Mesela mutfağınızda bir hamam böceğinin olduğunu düşünün. Kadınlar için büyük bir sıkıntıdır. Peki ne olacak? Aslında İslam bütün mahlukata şefkat ve merhamet göstermeyi emreder. Yani eziyet etme yetkiniz yok. Ancak zarar veren, hastalık oluşturacak olan hayvanlara karşı mesela sivrisineğin öldürülmesi, diyelim karıncalar evinize musallat oluyor ve bir yığın teşkil ettiğini düşünün. O da sıkıntı verebiliyor. Öncelikle aslında yapılması gereken şey mesela sinek savar vesair gibi e, yahut karınca savar diyelim e, değişik ilaçlar e, üretilmeye başlandı. Bu satılıyor. Bunlarla eğer bu hayvanları evimizin dışına atabiliyorsak bunu yapmaya çalışalım. Buna rağmen e, içeri girdi ve bizi rahatsız ediyor. Devamlı Uykumu mani oluyor falan bir sivrisineği düşünün. Ne yapıyor insanlar bunu mutlaka Öldürmek istiyorlar. Ha bunları öldürmek günah mıdır? Hayır. Günah değildir. Ancak mesela suda boğarak yahut ateşe atarak bu hayvanları eziyet ederek öldürmek caiz olmaz. Zira Resulullah Aleyhisselam yakılmış bir karınca yuvası gördü de Şöyle buyurdu. Biliniz ki yakma yetkisi sadece ateşi yaratan Allah'a aittir. Onun dışında hiçbir varlığın diğer bir varlığı yakarak azap etmesi, cezalandırması söz konusu olamaz buyurdu. O halde hastalığa vesile olabilecek, bize zarar veren hı hı. hayvanları eziyet etmeden öldürmekte bir sakınca yok. Ama bilhassa karınca daha ziyade ne tür şeylere gelir? Herhalde tatlı vesaire gibi Sanırım. mutfakta olan şeyleri çokça gördüğü zaman oraya musallat olabiliyor. Bu tür hayvanları mümkün mertebe eziyet etmeden dışarı çıkarabiliyorsak en güzelini yapalım. Onun için de zaten televizyonlarda falan tavsiyeler de bulunuyor yetkililer. Yani şu ilacı kullanırsanız şunu yaparsanız bu hayvanlar evinizden uzak kalır şeklinde. Bunları normal yuvalarına irca etmek en güzeli ama evimizi bizi rahatsız ederek ortak kullanmakta ısrar edecek olurlarsa onlara karşı tedbir almak yani en sonunda da tabii öldürmek diğinen yasak değil. Evet teşekkür ederiz Kıymet Hocam.